Değerli kardeşlerim, Müslümanların ahlaki yükümlülük çerçevesinde yapması gereken görevlerden birisi de misafire ikramdır. Değerli kardeşlerim, sosyal bir din olarak kardeşler arası toplum içerisinde birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu tesis eden bir din olarak İslam, misafirlik müessesesine de büyük önem vermekte. Biz Müslümanları da bu noktada teşvik etmektedir. Tabi misafir konusuna girerken önce şu hadis-i şerifi özellikle paylaşmamız gerekir ki Peygamberimiz Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhir fellikrim dayfah. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin buyuruyor misafire ikram etmek, misafir ağırlamak, kamil mümin olmanın şartlarından birisidir. Kim iman ediyorsa misafir ağırlasın diyor Peygamberimiz. Tabii ki misafirlik toplumumuzda yüzyıllardır bir gelenek olarak varlığını sürdürmekle birlikte maalesef son dönemlerde ortaya çıkan yeni çağdaş yaşam tarzı ile birlikte bu güzel geleneğimiz de yavaş yavaş kendini kaybediyor. Bugün insanlar başka meşgaleler içerisinde bulunduklarından özellikle teknolojik aletler hayatlarını tamamen doldurduğu için misafir kültüründen de mahrum kalıyorlar. Allah Teala bir insana misafir gönderdiği zaman bir eve misafir geldiğinde misafir o ev için berekettir. Bu ev için rahmettir. Peygamberimizin ifadesiyle misafir rızkıyla gelir. Misafir rızkıyla gelir. o o ev ahalisinin günahlarıyla gider. Misafir gelen evden ahalinin günahları affedilir. Tabii ki bu noktada misafir hukuku ile ilgili bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken bazı hususlar da var. Hem ev sahiplerinin hem de misafirlerin. Öncelikle Peygamberimiz misafirlikle ilgili yine buyuruyor ki misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafirin ev sahibini günahkar edinceye kadar kalması caiz olmaz diyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz de Ya Resulallah, misafir ev sahibini nasıl günahkar eder nasıl suç işlemeye iter dediklerinde buyuruyor ki misafire ikram edecek bir şey kalmadığı zaman misafiri bıktıracak duruma geldiği zaman misafir günaha, ev sahibini günahkarlığa teşvik etmiş olur. Çünkü misafir haddini aşar artık Ev sahibinin burnundan fitil fitil getirecek duruma geldi mi? Ev sahibi isyanlar oynamaya başlar. Bu da, bu da o insanın vebale günahkarlığa atılması için bir sebep de değerli kardeşlerim. Özellikle misafir huşmu ile ilgili misafir kabul etme ile ilgili alimler değişik görüşlerde bulunmuş. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri diyor ki. Bir insanı geldiğinde bir gün ve bir gece misafir etmek vaciptir. Bu bir dini hükümdür diyor. İmam-ı Hazretleri de bu vücubiyet köy ahalisi içindir, şehirde duranlar için değildir diyor. Çünkü yolla kalmış bir insan köye gelmiş, kasabada barınma imkanı olmayan bir yerdeyken evsiz baksız kalacak. Başka çözüm yoktur. Onun için o kimselere vaciptir ama şehirde imkanları daha fazla olduğu için orada vacip değildir diyor. İmam-ı Azam da dahil cumhur ulema, alimlerin büyük çoğunluğu da bu dinimizin çok önemli bir geleneğe, büyük bir sevap ve büyük bir sünnettir diyor. Onun için de misafirliğin bazı alimler tarafından vacip olduğunu bile bilmemiz gerekiyor. Tabii ki misafirperver olmak, misafir kabul etmek peygamberlerin sünnetidir. Ebu Dayfan diye misafirperver, misafirlerin babası diye Halilullah İbrahim, Halilullah peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir ün almıştır. Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı üzere tanımadı Caddeden geçen sıradan üç tane genç evine gelmişler. Kapıyı çalıp hiç o güne kadar tanıyıp görmediği, bilmediği bu insanları görünce sadece selam vermişler. Hazreti İbrahim de karşılıklarında selamlarını almış, buyur etmiş. Onlara hemen bir buzağı kesip pişirip ikram etmiş kısa süre içerisinde. Çünkü diyor ayet-i kerime, tanımadığı halde sırf selam vermelerinden bunların iyi insanlar olduğunu anlayarak misafir etmiş. Onlar da bir süremi önlerine gelen yemeği yemediklerinde Hazreti İbrahim faucesihum khifa korktu. Niye bunlar yemeği yemiyor? Yemeği yemeyecek adam mıyım ben? Niye yemem, yenmiyor diye tereddüte kapıldığında dediler ki biz elçileriz. Biz Lut'un kavmini helak etmek üzere gönderilmiş görevlendirilmiş melekler izlediler, öleceğim dediler. Onun içinde, onun içinde değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim'de başlayan bu sünnet tabii ki Peygamberimizin hayatında da pek çok örneği var. Bir rivayet onların hadis şerifte Hazreti Ayşe valide'mizden rivayet edildiğine göre, bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir zat geliyor. Ya Resulullah açım. Beni doyurmaz mısınız diye kendisinden misafir etmesini istediğinde efendimiz aleyhisselam da evine haber gönderip soruyor. Yiyecek bir şey var mıdır diye haber geliyor ki sudan başka hiçbir şey yok. Peygamberimiz bunun üzerine orada bulunan insanlara seslenerek bu kardeşimizi kim misafir etmek ister dediğinde Ensardan bir sahada ya Allah. ben bunu alayım dedi deyip alıyor. Eve gidiyorlar. Eve gittiklerinde içeriden hanımına sesleniyor. Diyor ki peygamberimizin misafiri geldi ona bir ikramda bulunalım. Neyimiz var? Hanım diyor ki yalnızca çocuğun yiyeceği mama var. Çocuğun yiyeceği yemek var. Başka hiçbir şey yok. Hanımına seslenip diyor ki sen... Çocuklar yemek isterse onları uyut. Yemeğe de içeriye misafiri ikram edelim. <gülüyor> ve içeriye bir e, gaz lambası oyünkü şartlarda neyse onu alıp misafirin yanına çıkıyor. Ve lambayı da söndürerek misafirin yanında elini ağzına götürüp duruyor. Çünkü yemek az sadece bir kişinin karnını doyuracağı bir yemek var. Kendisi de yiyormuş gibi yapıyor. O gece... Hep birlikte aç olarak yatıyorlar, misafirlerini ikram etmişler. Ertesi sabah Peygamberimizin huzuruna geldiklerinde diyor ki, Allah bu gece yaptığınızdan hoşlandı seni ve hanımını. Bunun üzerine işte bildiğiniz üzere ayet kelime uyûthirûn <gülüyor> ale enfusihim wa lukeene bihim khasasa ayet kelimesi hazir oluyor. Onlar ki muhtaç oldukları halde, kendileri aç olduğu halde başkasını kendilerine tercih ederler. O insanlar aç kalmaları pahasına, çocuklarını aç yatırma pahasına misafire ikramdan hiçbir şekilde geri kalmazlardı değerli kardeşlerim. Nerede bugünkü şartlarda sadece bir dizi seyredemeyeceğim diye futbolun özetlerini seyredemeyeceğim, huzurum kaçacak diye misafir kabul etmemek. Onun için Allah Teala bir kavme lanet edeceği zaman, bir kavme bela göndereceği zaman ilk önce o kavmin ve o evin misafirini keser. Bir eve çünkü misafir rahmettir. Misafir kesildikten sonra Allah Teala belaları indirir. İşte bunun içindir ki başta da söylediğimiz gibi misafir bu ahalisi için rahmettir, günahların affına vesiledir. Ve Peygamberimiz bir başka hadis-i teşvik olsun diye buyuruyor ki Allah otlak ev sahibini sever, ot biten ev sahibini sever. Hangi ev, otlak olan? Hareket halinde olan, bir yandan yeşeren, bunun derin anlamları var, hasıf. Allah Teala e, sürekli hareket halinde olan insanların girip çıktığı zaten hayırlı insanda böyle anlatılıyor ve değerli kardeşlerim misafirle ilgili ev sahibinin yapacağı hususları bahsederken şunun da altını çizmeliyiz ki insan salih kimselere ikram etmeli fasık kimselerden imkan nispetinde uzak durmalıdır çünkü hadis-i şerif La tusahib illa mu'mina ve la ya'kul ta'amaka illa sadece salih kimseye arkadaşlık yap yemenide ancak takva insanlar yesin buyuruyor bir insan birlerinin hidayetine ıslah olmasına vesile olur düşüncesiyle elbette ki herkese hüsnü müşahedette bulunabilir her türlü ikramda bulunabilir ama önceliği takva insanlara Allah'tan korkan insanlara vermeli. Çünkü ye yuhalladine amanuttequllah ve kunu'l-sadiqin ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun diyor Allah Teala. İnsan hayatı boyunca sadık kimselerle, salih kimselerle beraber olmalıdır. Bunun içinde ikramında da salih kimselere öncelik vermeli. İkinci olarak da bir insan gücünden, kudretinden fazla zorlamamalı. Çünkü bir ev ki misafire olağanüstü hazırlık yapıyor, olağanüstü büyük bir telaş içerisinde kapılmışsa, biliniz ki o eve senede ancak bir misafir geliyor. Ama sürekli misafir gelen yerde olağanüstü bir hareketlilik olmaz. Onun için de im imkan nispetinde zorlamadan ki, Peygamberimizin de tavsiyesi budur. Ev ahalisini hem zorlamadan, insanın kendi maddi imkanlarını zorlamadan, ev ahalisine fazla yük oluşturmadan, külfete girmeden misafir ağırlamasıdır. Aksi takdirde bu da insanın kalbinde misafire karşı bir sevgisizliğe neden olur. Bu da yapacağı sevabı azaltmış olur. Üçüncü olarak da bir insan ikramında sadece... Belli tabakalara, elit kesime değil, herkese sofrası açık olmalıdır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, en kötü sofra zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağrılmadığı sofradır. Sadece giyimi düzgün insanları, belli tabaka insanları çağırıyor, birilerine ikinci sınıf görüyor, onları uzak tutuyorsa oraya rahmet değil, ancak Allah'ın gazabı iner bunu da düşünmelidir bunların dışında tabii ki bir insan ikram ederken her şeyden önce yaptığı işi Allah rızası için yaptığını bilmeli ikram ediyor peşinden başa kalkıyor ise ikram ediyor ikramdan maksadı gösteriş yapmak ise ikram ediyor ikramın karşılığında belli bir Beklentileri var Belli bir hesaplar uğruna ikramda bulunuyor ise Bu ikramın da Allah katında Zerrece değeri olmaz Yaptığı işi yalnızca Allah'ın rızasını elde etmek için Yapmalı Çünkü misafir Allah'ın misafiridir Allah'ın rahmeti olarak gönderdiği Elçidir, temsilcidir Bunların dışında değerli kardeşlerim Bir de Ev sahibi ...yaptığı ikramın... ...sadece yiyecekten ibaret... ...olmadığını bilmelidir. Misafire yapılan ikram... ...güler yüzdür. Tebessümdür. Yumuşak muameledir. Kolaylıktır. Her türlü güzellikler... ...misafire muamelenin içinde gelir. Hatta bazı alimler... ...misafire ikramı... ...yalnızca tebessüm... ...güler yüz ve güzel konuşma olarak... ...tarif etmişler. Yani... Bir insanın yiyeceği bir lokma ekmek değil, bir tebessümdür. Göreceği güzel muameledir misafirin alacağı ikram. Onun için buna da özellikle gayret etmelidir. Yine anlatılır ki, Evliya Allah'tan bir zatı, birisi evine davet etmiş. O da demiş ki, gelirim. Ne şartla? Üç şartla gelirim. Ne yapmayacaksın? Zora girmeyeceksin. Yani yapacağın, Evinde ne varsa onunla ikram edeceksin. Çarşı pazar dolaşıp da zorlamaya girmeden ben misafir ediyorsan kabul ederim bir. İkincisi hıyanet etmeyeceksen. Nedir hıyanet? Diyanette de bir ev sahibinin evinde bulunan ikramları misafirinden saklamasıdır. Bu bize kalksın yemekleri saklayıp güzel ikram edeceği şeyleri saklayıp misafiri geçiştirmeye çalışması. Üçüncüsü de zulüm etmeyeceksen demiş. O da ev sahibine rahatsızlık verip, çol çocuğun nafakasını, rızgını kesip onları aç bırakıp misafir ikram edeceksen buna yokum. Bunlarla ilgili başka miseller de var. Yine mesela anlatılır ki adam bir hikmet sahibi birisini yine davete çağırdığında beni esir etmezsen, zehir yedirmezsen gelirim demiş... Ayrıldıktan sonra da muameleden memnun kaldın mı dediğinde demiş ki şartlara uymadın, zehir yedirdin çünkü doyduktan sonra ısrar etmen zehir oldu benim için. Yine sevmediğim insanlarla aynı sofraya oturttun. gitmek istediğim halde kaldı ısrar ettim bu da beni esir etti. Onun içinde ikram ederken de bu tür hususları da göz ardı etmemek, bunlara dikkat etmek gerekir değerli kardeşlerim. Ve bilelim ki misafirliğin süresi 3 gündür. Ama bu bu şartlara göre, yani bir insan kendi ana babasının evine gelmiş ise bu zaten misafir değildir. Bu yabancı durumlarda geçerlidir. Misafirin de ev sahibine karşı sorumluluklarını bilmeli ki ev sahibi Beş şeyi de acele etmek sünnettir. Bunlardan birisi de misafire yemeğe ikramda acele etmek sünnettir. Bu görevini de ev sahibi düşünerek iyi şekilde misafirini ağırlamalıdır. Bunların dışında misafirin de görevleri var dedik. Misafirin de görevleri bir kere gideceği yeri taciz etmemesidir. Yani ziyaret edeceği saat uygun bir saati seçmesi lazım. Yine gideceği yere mümkünse önceden haber vermesi. Aynı şekilde usandıracak kadar sık gitmemesi. Peygamberimiz hadisinde az gel ki sevinesin buyuruyor. Sevilesin. Bizde de bir atasözünde hani tatlı gel, tatlı gel diye söylemiş ya adam kızına. Kız da tatlı alıp gelmeye başlamış. Tatlı gelmek insanın bıktırmayacak kadar... ...belli süreyi muhafaza ederek gelmesidir değerli kardeşlerim. Bunun dışında geldiği yerde, geldiği yerde ev sahibine bir misafirin tuz ve sudan başka bir şey istememesi gerekir. Bazıları gelir şu yok mu bu yok mu fazla fazla şey isteyebilir. Misafir adabı açısından bu doğru değildir. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Ne ikram edilirse onu yer... Ve ev sahibini dikizlemek gibi, evin gizli hallerini, misafir olduğu yerin ayıplarını araştırmak gibi davranışlardan uzak durur. Ve misafir ev sahibine yaptığı ikramlardan dolayı teşekkür eder. Hadis-i şerifte de kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez buyuruluyor. Yine başka hadis-i şerifte, ''Üç kişinin duası reddedilmez, bunlardan birisi de misafirdir.'' Misafir geldiği eve, geldi haneye hayır dualarda bulunmalı ki bu hem yemek duası anlamında, Peygamberimizin de mesela öyle duası var. Sofranızdan oruçlar iftar etsin, melekler sizi zikretsin, Allah yanında olanlara sizden bahsetsin gibi. Ekele tağam ekülmül ebruar ve sallet aleykümül melaikeh. Uza fimen hawele buna benzer duaları yapması ve tabii ki önemli kardeşlik görevlerden birisi misafirin ikramı reddetmemesi davete icabet etmesidir. Hadis-i şerifte kardeşin kardeşe karşı görevleri anlatılırken işte hasta ise ziyaret etmek, selam verdiğinde selamını almak, öksürdüğünde ki Allah demek Cenazesinde taziye gitmek bunlar sayılırken bir de davet ettiğinde davetine icabet etmek diye zikrediliyor. Hadis-i Şerif'te davet edilmişse bir insan geçerli bir mazereti olmadığı sürece imkan nispetinde davete icabet etmeli, katılamayacaksa da özür beyan etmelidir. tabii ki bir de ikramı reddetmemeli dedik. Yine Hadis-i Şerif'te bir sahabeyle ile birlikte bir grup ziyarete gittiklerinde sahabenin birisi ben bugün almayacağım orucum diye ikramı reddediyor. Peygamberimiz de o sahabeye ikaz ederek diyor ki kardeşin senin için bu kadar yüke girmiş hazırlık yapmış sen gelmiş bir de orucum diyorsun. Ye sonra yerine bir gün tutarsın diye o sahabeyi ikaz ediyor. Onun için de Gerektiğinde nafile uruş bile bozulup ikram reddedilmemeli. Yine evvel Allah'tan Zahid Kutuk Hazretlerinden anlatılır ki üç şeye kızarmış Zahid Kutuk Hazretleri. Bunlardan bir tanesi son devir alimlerinden şoförün işine müdahaleden kimseye karışmayın, buna teslim olduk, müdahale etmeyin. İkincisi israf edenlere kızarmış, çay içip çayın dibini yarım bırakanlara onun hesabını soracaksın diye, vereceksin diye. Üçüncü kızdı kimse de ev sahibinin ikramına müdahale eden misafir. Toplu gidilir bir yere. Ev sahibi herkese işte pasta ikram ediyorsa, ben almıyorum ben almıyorum diyen olursa demiş ki bırak, kardeşin sana hazırlamış, ikram etsin. O sevaba nail olsun, o huzuru yaşasın. Yemiyorsan yine tabağında yeri gönder ama ben almıyorum ben almıyorum deyip Ev sahibinin işine karışma, müdahale etme diye müdahale edermiş değerli kardeşlerim. Onun için, onun için bilelim ki ev sahibinin ve misafirin her birinin de ayrı ayrı yapması gereken işler, yapması gereken görevler var. Ev sahibinin güler yüzle karşılaması gerektiği gibi misafirin de usulüne uygun şekilde gitmesi. Tabi bu arada yine misafiri yolcu ederken kapıya kadar yolcu etmek sünnettir. Hadis-i şerifte 7 adımdan da bahsediliyor. Bir insan misafirini 7 adım yolcu ederse cehennemin 7 kapıları kapanır. 8. Kap adımı attığında da kendisine kendisine cennetin 8 kapısı açılır buyuruluyor. Onun için özetlemek gerekirse, özetlemek gerekirse her insan misafirin Allah'ın bir rahmeti olduğunu bilmeli, misafirin dini bir vecibe olduğunu bir görev olduğunu düşünmeli bu noktada üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret etmeli ve ev sahibi yine misafirine bizzat kendi hizmet etmeli. Hazreti Ömer Efendimiz de bir halife olduğu halde bizzat misafirine ikram eder kendisine Otur ya halife, ya amirul müminin biz ikram edelim dediklerinde dermiş ki... ...ben duydum ki misafirin girdiği evde melekler ayakta bekler. Misafirin ayakta beklediği yerde ben oturamam diyerek kendisi ayakta bulunur. Hizmeti kendisi görürmüş ki iyi, ahalinin, iyi ev sahibinin görevlerinden bir tanesi de bizzat misafirine kendisinin ikram etmesidir. ...hizmetleri bizzat kendisinin yapmasıdır. Bütün bunların hepsini yaptıktan sonra da... ...kardeşlik daha çok tesis edilecek. Müslümanlar arası birlik, beraberlik... ...en iyi şekilde yerine gelmiş olacaktı değerli kardeşlerim. Burada bir soru olarak şu düşünülebilir ki... ...misafiri nasıl, ne tür ikram edilecek? Misafir her türlü ikrama layıktır. Misafire ikram yapılacak misafire ikramda bir israf da söz konusu değildir. Bir insan misafiriyle yediğinden sorumlu olmaz. Misafire ikram ettiği de israf sınıfına girmez. Böyle hareket etmek durumunda zaten cennette bu ikramların hepsinin toplandığı yerdir. Onun için Allah insanların talepleri, beklentileri fazla olacağı için insanlara cenneti tavsif ederken hep farklı yönlerini anlatmıştır. Mesela kimisine demiştir ki orada ne meyveler var. Kimisine e, oradaki içeceklerden bahsetmiş. Kimisine kuş etinden giyim düşüncesinde olanlara orada ipekten giyimler olduğunu, kimisine orada gülme, hizmetçiler olduğu gibi çeşit çeşit ki görsel Merakı olanlar içinde altlarından ırmaklar akan cennetler diyerek cennete anlatmıştır. Özetle değerli kardeşlerim, tüm nimetler cennettedir. Cennete ulaşmanın yolu da bu dünyadan geçer. Bunun içinde tüm kulluk görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek gerekir. Bu görevlerin içerisinde en önemli görevlerden birisi misafir ağırlamaktır. Misafir ağırlamak. Dini kültürümüzün bir parçasıdır. Allah'ın rahmetini cezbeden her türlü nimete vesile olunacak bu nimete hep birlikte ulaşmak gerekir. Elhamdülillahirrabbit amin.